Şöyle bir sıkıntısı var izleyicimizin. Sorarlar bize. E, namazı kıldığı esnada, ikinci rekatta Zamlu sureyi okuyunca yatsı ezanı okundu. E, namaza devam mı etmeliyim böyle bir durumda? Ne yapmalıyım diye size sorarlar. Herhalde akşam namazını evet. kılarken evet. yatsı okundu. Geciktirmiş. Keşke geciktirmeseydi. Hanefi mezhebine göre bir insan e, namaza durdu, iftitah tekbirini aldı. Allahu Ekber deyip namaza başladı. Bir dahaki vakit girdi. Bu kişi namazına devam eder. Kıldığı namaz, bu namaz kaza değil, eda sayılır. Her ne kadar geciktirmesi doğru değilse de bu namazı vaktinde kılmış sayılır ama Efendimiz'in şu hadisini de unutmamak, göz ardı etmemek lazım. Ve de hafif almamak lazım. İbadetlerin en fazilet, namazların en faziletlisi vaktinin başında kılınan namazdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eğer zaruri dinen geçerli bir mazeretiniz yoksa namazı o vakte bırakmamanız lazım. Evet, dikkat Aa, sabah namazında ise kişi, bu dört vakit namazda böyle öyle ikindi, akşam ve yatsı namazlarında bu demin söylediğim gibi Allahu Ekber deyip namaza başladıktan sonra diğer vaktin ezanı okundu veya vakti girdi namaza devam edersiniz namazınız geçerlidir, edadır ama sabah namazında farklı sabah namazında namazdayken namazın herhangi bir yerindeyken farzını diyorum evet. güneş doğarsa yani vakit çıkarsa namaz bozulur. Hanefi mezhebine göre. Yani tahiyyatta otururken bile bırakın şimdi ilk iftitah tekbirini bir rekatı kılmışsınız, ikinci rekatı kılmışsınız, bir tahiyyattasınız, güneş doğdu, namazınız bozuldu. Şafii mezhebine göre ise sabah namazında ve diğer namazlarda, diğer vakitlerin namazlarında da bir rekat kılmışsanız Vakit çıkarsan namazınız geçerli. Evet. Namazınız bozulmaz. Evet.